Herkese merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Fark etmişsinizdir sanıyorum kanaldaki videoların %90'ı gitti. Maalesef telif problemi nedeniyle hepsini silmek zorunda kaldım ama bunları Patreon hesabıma yükleyeceğim. Oradan da ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. O kadar çalışma hepsi boşa gitti. Olsun. Biz de yeniden daha farklısını daha iyisini yapmaya çalışırız. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir hikaye dinledim ve size de anlatmak istiyorum. Aranızda mutlaka bilenler vardır ama... Nereden nereye dedirtir cinsten garip bir olaylar silsilesi. 1827 yılında Almanya'da bir çocuk dünyaya gelir. İsmi Carl, Carl Detroit. Fakat annesi babası o kadar kavgacı ki ev ortamı sağlıklı bir bireyin yetişemeyeceği kadar kötü. Akrabaları bu nedenle çocuğu alıp aile içi olaylardan etkilenmesin diye onu bir yetimhaneye veriyorlar. Tabi yetimhanede de ortam pek iyi sayılmaz. Yetimhanedeki kötü koşullara yıllarca dayansa da Carl, 12 yaşına geldiğinde artık dayanamayıp gece yarısı arkadaşları uykudayken çarşafları birbirine bağlayarak yetimhanenin penceresinden kaçıp Hamburg'a gider. O yıllarda Hamburg önemli bir liman kenti ve hemen hemen dünyanın bütün limanlarına oradan gemiler kalkıyor. Carl Detroit bu gemilerden birinde miço olarak iş bulup denizlere açılır arkadaşlar. Olimasi'nin bu liman benim dolaştıktan sonra birden denizin ortasında yükselen bir kule görür, kız kulesi ve gemiden atlayıp oraya tırmanır. Fakat bir şok yaşar çünkü kız kulesi o dönemlerde cüzzam hane. Cüzzamın ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim insan vücudunda korkunç yaralar çıkan ve uzun kayıplarına neden olan bir hastalık. Eskiden insanlara bulaşmasın diye cüzzamlılar ayrı bir şekilde kolonileştirilirdi. İşte bunlar bir süre boyunca İstanbul'daki Kız Kulesi'ne yerleştirilmişler. Karl Detroit'te küçücük çocuk bir çıkıyor bir bakıyor yüzleri yaralı canavar gibi insanlar var karşısında. Tabii çocuğun yaptığı bu çılgınlık hemen İstanbul'da duyuluyor ve gemi görevlileri de polise haber veriyorlar, Alman yetkililere haber veriyorlar, Almanlar da çocuğu Osmanlı'dan geri istiyorlar. Dönemin sadrazamı Ali Paşa ki yani o da altı dil bilen entelektüel bilgi birikimine sahip enteresan bir adam. Yahu bir durun diyor. Bu çocuk Almanya'dan kaçmış, gemilere binmiş, gemiden atlamış, kıskulesine Kulesi'ne yüzmüş. Demek ki bunun bir derdi var. Getirin bana ben bu çocukla bir konuşayım diyor. Çocuğu Ali Paşa'nın önüne çıkartırlar ve Paşa ona sorar. 12 yaşındasın çocuk, derdin ne? Ne istiyorsun? Carl Detroit anlatır. İşte yetimhanedeydim, dayak yordum, kaçtım, buraya geldim falan filan. Peki der Ali Paşa, o kadar liman gezdin. Neden İstanbul'da gemiden atladığında başka yerlerde kaçmadın? Çocuk, Kız Kulesi'ni işaret ederek "Onu çok sevdim ve artık burada yaşamak istiyorum." der. Almanlar o bir Alman vatandaşı diyerek çocuğu geri istese de Ali Paşa "O artık benim çocuğum." diyerek Almanların da bu talebini reddeder. Hatta çocuğu nüfusuna alıp kendi evlatlığı yapar. O artık Karl Detroit değil, Mehmet Ali'dir. Ali Paşa Karl Detroit'i yani yeni ismiyle Mehmet Ali'yi Askeri okula gönderir, çocuk büyür, savaşlara katılır, Kırım'da paşa ünvanı alır, büyük bir Osmanlı paşası olur. Mehmet Ali Paşa, Kırım savaşı olsun, Balkan Harbi olsun birçok önemli savaşa katılmıştır. Hatta 1878 yılında Almanya'da yapılan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı'yı temsil etmek üzere o gönderilir. Berlin'deyken kaldıkları otelin lobisinde arkadaşlarına, Yıllarını geçirdiği yetimhaneyi tekrar görmek istediğini söyler ve Alman yetkililer yetimhaneyi paşa ziyaret edecek diye bir güzel hazırlar. Hiçbir şey değişmemiştir. Paşa yetimhaneye gider. İlk günkü gibi her şey aynı ve gözyaşlarına hakim olamaz. Tabii ki yani öyle bir durumda hangi insan evladı duygularına sahip olabilir ki? Mehmet Ali Paşa bu hüzünlü yolculuğun sonunda hayatında ikinci kez Almanya'dan Osmanlı'ya dönüş yaparken, Arnavutluk'ta eşkıyalar tarafından linç edilerek öldürülür. Maalesef hüzünlü bir ölüm yaşar. Fakat Paşa'nın İstanbul'da dört kızı vardır. Bu kızlardan birinin adı Leyla Hanım. Leyla Hanım daha sonra bir kız çocuğu sahibi olur. İsmi Celile Hanım. Celile Hanım'ın da bir oğlu olur. Yani Karl Detroit'in sonraki ismiyle Mehmet Ali Paşa'nın bir erkek torunu olur. O torunu biz bugün Nazım Hikmet Ran olarak biliyoruz. Nazım Hikmet Ran. 12 yaşında Almanya'dan kaçıp gelen Karl Detroit'in sıra dışı hayatının Osmanlı topraklarındaki ilk meyvesi Nazım Hikmet Rand'dır arkadaşlar. Onun torunu. Tabii Nazım Hikmet Ran büyür, ünlü bir şair olur, ünlü bir düşünce insanı olur hatta. Öyle ki Atatürk zamanında şiirleri okullarda ders kitaplarında okutulmaktadır. Fakat sonraki yıllarda bir gün ordudan geç bir subay Nazım Hikmet'in yanına gelir. İsmi Ömer Deniz. Ömer Deniz ismindeki bu subay Nazım Hikmet'in evine gelir, sohbet ederler, ona şiirlerini verir, ondan kitaplar alır ve bu ilişki giderek ordudaki bazı görevlileri rahatsız etmeye başlar. Çünkü Ömer Deniz'in evinde sosyalizme ait kitaplarda bulunmuştur ve askeriyeye siyaset karıştırmak özellikle 2. Dünya Savaşı öncesindeki son birkaç yıllık dönemde çok çok büyük tehlike arz ediyordu. Bu nedenle Ömer Deniz de Nazım Hikmet'te tutuklanır. Nazım Hikmet bir süre sonra serbest bırakılır fakat Ömer Deniz 7,5 yıl hapis yatar. Yedi buçuk yıl sonra hapisten çıktığı zaman orduya tekrar başvursa da derler ki sen Türk ordusu içine siyaset bulaştırmaya çalıştın. Orduda kargaşaya neden olacaktın biz seni tekrar geri alamayız diye reddedilir ve o da bu duruma çok kızar ve o halde ben size adalet sağlayacağım diyerek hukuk okumaya karar verir. O yaştan sonra 36 yaşında her şeyi sıfırdan başlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanır ve yeniden okur. Fakat çok fakir bir aileden geldiği için ekonomik durumu yoktur. Aynı zamanda çalışmak zorundadır. Bu yüzden Fatih de küçük bir oyuncak atölyesi açar ve yaptığı el yapımı oyuncakları satarak okul masraflarını da bir yandan çıkarmaya çalışır. Ömer Deniz neredeyse eve bile hiç uğramaz. Çünkü zaten kalacak bir evi yoktur. Geceleri atölyede çalışır, oyuncak yapar, aynı zamanda aynı masada derslerine çalışır, hukuk derslerine çalışır. Günün çok az bir bölümünde ancak dinlenebilir. Bir gün Küçük bir çocuk gelir Ömer Deniz'in yanına. Der ki, ''Abi der ben oyuncakları çok seviyorum, senin yanında çalışabilir miyim?'' ''Ömer Deniz bu küçük çocuğu kıracak değil ya, gel der sen de.'' İstediğinin zaman boş vakitlerinde, okul dışı saatlerde, ''Gel sen de bana yardımcı ol.'' der. Ve bu çocuk da Ömer Deniz'in yanında işe başlar. Çocuk bir gün der ki, ''Abi ben oyuncakları çok seviyorum ama benim hiç oyuncağım yok, bana da bir tane yapar mısın?'' der. Ömer Deniz tabii der, ''Tabii ki yaparım, yarın sabah gel.'' ''Oyuncaklarını benden al.'' Çocuk her sabah okula giderken gelir, bir bakar ki Ömer Deniz uyumuş. Bir yanda hukuk dersi kitapları, bir yanda kendi çalışmaları. Uyuyakalmış, uyandırır onu. ''Abi'' der, ''Ben geldim, oyuncaklarımı hazırladım mı?'' ''Aa tabii'' der, Ömer Deniz, ''Hiç unutur muyum?'' der. Ve ona böyle kuklalar verir. Hareket ettirebileceği, şekilden şekile girebilen kuklalar hediye eder. O çocuk o gün o kuklaları alır. Okula götürür ve arkadaşlarına ilk gösterisini yapar. O kuklalar sayesinde ünlenecektir. Çünkü o müjdat gezen. Nereden nereye? Kelebek etkisi dedikleri bu olsa gerek herhalde. 12 yaşında bir çocuk, Almanya'dan kaçan Carl Detroit, o yetimhaneden kaçarken birbirine bağladığı çarşaflarla kimlerin kimlerin hayatını birbirine bağlıyordu fark ettiniz mi? Bu hikayede benim en çok dikkatimi çeken şey... Sıra dışı insanların sıra dışı insanlara vesile oldukları. Aslında tanıyabilseydim Karl Detroit'e yani Mehmet Ali Paşa'ya sormak isterdim. Osmanlı Devleti'nde büyük, ünlü bir paşa olmak mı? Yoksa çocukluğuna dönüp anne ve babasıyla mutlu bir aile yaşantısı mı isterdi? Cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir soru. Bu olaylar silsilesinde aslında en çok merak ettiğim kişi Ömer Deniz. Ona ne olduğu hiçbir fikrim yok. Bir bilgi de edinemedim hakkında. Müjdat Gezi'nin birkaç yer onun heykelini yaptırdığını biliyorum. Hukuk okudu mu? Genç mi öldü? Bu sorunun cevabını baya baya araştırdım ama hiçbir bilgiye ulaşamadım maalesef. Bir ara İstanbul'a gidip bunun cevabını bulacağım. Kafaya taktım yani. Aranızda bilgisi olanlar varsa da bana iletsinler. Hikayeyi ben Suna yakından dinledim. Çok güzel anlatmıştı. Hayatta böyle şeyler olduğunu bilmek bir yandan insanı üzüyor, bir yandan da şaşırtıyor, bir yandan umutlandırıyor. Garip duygular yani. Ömer Deniz herhalde kendisi sayesinde bugün herkesin tanıdığı müjdat gezenin de hukuksuzlukla hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenseydi, hukuk düzeninin o günlerden daha kötü olduğunu düşünürdü herhalde. Aslında ben günlük olaylar hakkında pek konuşmayı sevmiyorum. Bu müjdat gezenin tutuklanması, işte ee, Metin Akpınar hakkında soruşturma açılması falan. Bugün konuşacağız, yarın unutacağız. Bu yüzden pek fazla gündelik olaylarla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama... Biraz bana sanki denizin üstündeki köpükle uğraşmakmış gibi geliyor. Çünkü işin çözümü, adaletsizliğin çözümü kökten bir değişim. İdeolojik, kültürel, toplumsal, güçlü bir zihni değişim. Kanalımı zaten eskiden beri takip edenler neyi kastettiğimi de bilir herhalde. Benim anlamadığım şey Müjdat Gezen'e, Cumhurbaşkanı'na haddini bil dediği için soruşturma açılmış. Bu soruşturmayı açan savcının vicdanını merak ediyorum yani. Bizim ülkemizde adalet sağlayıcıların, avukatların, savcıların, hukukçuların genel bir etik problemi var. Çok azdır yani bir çevrenize baksanıza adalet sağlamayı amaç edinmiş kaç tane avukat var? Hangi avukat hak yerini bulsun diye girdiği mahkemeyi kaybetmeyi seçer? Bir fıkra vardır, avukatın biri emekli olur. Oğlu da avukat olduğu için işlerini ona devreder. Oğlu gelir babasına der ki bak dersenden daha iyi bir avukatım işte senin. 20 yıldır bitiremediğin davayı ben bitirdim der. Babası da aferin der. Çok iyi yapmışsın. Ben seni o davayla okutmuştum. Kaos. Avukatlık çok önemli bir meslek. Mutlaka ki içlerinde birçok dürüst insan da var. Ama mesleklerini sürdürebilmeleri için bir kaosun olması lazım. Problemler zincirinin olması lazım. Her şey günlük gülistanlık olsa kimin avukata işi düşer ki? O yüzden kendi içinde çelişkileri olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Kendimce. Hatta genellikle hukukçular yerel siyasette de böyle, belediyeler olsun, yerel politikalar olsun etkin rol oynamaya çalışırlar. Bu da açıkçası benim güvenimi azaltan şeylerden biri. Aslında ben adalet duygusunun bize hiçbir zaman tam anlamıyla yerleşeceğini de düşünmüyorum. Çünkü bizim gibi toplumlar güce tapar. Tanrıyı göremediğimiz ve konuşamadığımız için onu somutlaştırıp güçlü liderlere, otoriter makamlara Tanrı yetkisi veriyoruz. O liderler aslında bizim hiç sahip olmadığımız, göremediğimiz, konuşamadığımız, tutamadığımız Tanrı'nın somutlaştırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Zihinlerimize böyle yerleşiyor. Eskiden de derlerdi ya sultanlar için Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye. Bu aslında gölge değil. Tanrı'nın kendisi oluyor, biz sadece tanımını değiştiriyoruz. Sadece tek bir Tanrı da değil, onun yanında küçük küçük bir sürü putulara ihtiyacımız var valiler, kaymakamlar yani devletin önemli temsilcileri. Kendimizi güvende hissetmemiz için tanrı ve tanrıcıklara ihtiyacımız var ama somut olan. Bu bizim gibi Ortadoğu toplumlarının özelliği. Yani Avrupa'da falan bunu pek göremezsiniz. Türkiye'de vardır, Irak'ta, Suriye'de vardır mesela hani yaygın olarak, çok net olarak Orta Doğu toplumlarında var. Bu nedenle kim otoriteyi sorgulasa, kim otorite sahibi büyük bir memurla Sıradan basit bir vatandaşın eşit olduğunu söylese, bunu sistemi yıkma çabası, vatan hainliği, hatta din düşmanı olarak görme eğilimindeyiz, toplum olarak. Korkumuz aslında tanrıcıkları savunma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Otoritelerin sorgulanması aslında içimizdeki dini inancın sorgulanması. Bizim gibi toplumlar şunu yapamaz. Yasalar herkesin üzerinde olsun diyemez. Çünkü bizim konuşan, yürüyen, kızan, asa kesen tanrılara ihtiyacımız var. O tanrının üzerinde hiçbir gücün olmasına müsaade edemiyoruz maalesef. Hatta özellikle İslamcı kesime dikkat edin. Böyle mafyavari tipleri çok severler. Bayılırlar. Bilirsiniz belli mafyavari tipler vardır. Bu tiplerin özellik kendinden güçlülere saygıda kusur etmemek, kendinden zayıflar üzerinde de otorite hakimiyeti kurmaktır. Hep böyle dini cemaatlerin arasında görülürler. Hepiniz bilirsiniz medyadaki popüler mafya varı tiplerden bahsediyorum. Çünkü özellikle cahil ve inançlı insanların tanrılara çok ihtiyacı var her yerde. Orta Doğu toplumlarının DNA'sına işlemiş artık bu felsefe. Ve inanın ki adalet ve hukuk düzenini Avrupa'daki, İngiltere'deki kıvama getirmemiz yüzlerce yıldan daha kısa süremez. Araplar bu süreci biraz daha hızlı tamamlayabilir aslında. Çünkü onlar haksızlığın, zulmün... Dini zulmün ne olduğunu çok uzun zamandır yaşıyor. Kaos'u gördüler. Kaos'un ne olduğunu çoğu biliyor. Belki farkında değiller ama bir rönesans, bir reform onları bizden çok daha hızlı değiştirebilir yani. Biz henüz daha neyin ne olduğuna, neyin ne getireceğine karar verebilmiş bir toplum değiliz. Araplar şeriatın ne getireceğini bilir. E çünkü çoğu Arap ülkesinde uygulanan bir şey. Suudi Arabistan'a gidin birçok insan görürsünüz. Kolsuz, bacaksız, parmaksız, dilsiz, çüksüz çok insan görürsünüz. Kesilmiş kadınlar zira ona göre yaşıyorlar. Ama biz neyin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü tam olarak başımıza gelmedi. Umarım gelmez ama Araplar kadar işin alaylısı değiliz diyeyim. Bu yüzden bir reform onları çok daha çabuk değiştirebilir. Avrupa'da Araplar gibi. Yani onlar da din baskısının nasıl sonuçlar doğurduğunu yüzyıllarca yaşayarak öğrendiler. Milyonları geçer yakılarak öldürülen insan sayısı kilise nedeniyle. Ve bu yakılma böyle harıl harıl yanan bir ateşin içine atılıp 5 dakika sonra ölmüyorsunuz yani. Kısık ateşte pişiriyorlar adamı. Katolik lisesinin çok acımasızdı teknikleri. Hatta bazıları Martin Luther'i Avrupa'nın aydınlanması konusunda önemli bir pay biçer ama... ...normalde hiç hiç öyle değildir yani. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Protestanlığın kurucularından biri Martin Luther. Birçoğunuz ismini duymuşsunuzdur. Onun manifesto yazılarından bir bölümü aynen okuyorum dostlar. Tanrı sadece papalara ait değildir ve o her yerdedir. Papaya itaat etmek zorunda değiliz. Krala itaat, Tanrı'ya itaattir. Biz sadece krallara itaat etmek zorundayız. Onlara bu yetki Tanrı tarafından verilmiştir ve krallara boyun eğmek, Tanrı'ya boyun eğmektir. Onun en önemli emridir. Orta çağda bir prens olsaydım, bir kral olsaydım Martin Luther'in bu fikirleri çok hoşuma giderdi. Devlete karşı gelmenin o kadar büyük bir günah olduğunu düşünüyordu ki kendi çıkardığı ayaklanmaya katılan köylülerin bile acımasızca katledilmesi konusunda krala destek vermiştir. Onun gözünde dünyadaki düzen tanrının bir parçasıydı ve bu düzenin önemli bir sağlayıcısı da devletti. Her kim devlete karşı gelecek olursa büyük bir günah işlemiş olurdu. Bu açıdan baktığımızda dostlar Almanya'da egemenlik mücadelesini sürdüren prenslerin bir reformu olarak görülebilir protestanlık. Buna ek olarak Luther Yahudi insanlara karşı olumsuz hatta nefret dolu görüşleriyle Hitler gibi büyük bir insanlık dramı yaratıcısının da ortaya çıkması için gerekli sosyolojik zemini oluşturmuştur. Nasıl ki Karl Detroit, Nazım Hikmetlere, müjdat gezenlere zemin oluşturduysa, Martin Luther de Hristiyan olmayan insanlara karşı özellikle de Yahudilere karşı öyle çok nefret ve kin dolu düşünce akımlarını yerleştirdi ki aslında yüzyıllar sonra çıkacak olan, Hitler gibi bir adamın da temelini atmış oldu. Martin Luther, öngördüğü ve yaydığı fikirlerle Rönesans'ın din üzerindeki güçlü yıkımının sinmesine neden olan din adamıdır. Çağrından çıkmış olan bir güç olan kilisenin, Rönesans ile iyice sallanan tahtını bir yenilenme perdesiyle onarmış ve sağlamlaştırmıştır. Martin Luther olmasaydı bugün Hristiyanlık büyük ölçüde bir kabile dini olurdu diyebiliriz. O reformu dinden kurtulmak için değil, din doğrultusunda yaptı. İnsanların dinden kopuşları iki aşamada olur. Sorgulamaya başladıklarında önce kendi inançları içindeki alternatiflere yönelirler. Vicdanen kopamayacakları için kısa zaman içinde 19'culara yönelirler. Müslümanlar için bahsediyorum. 19'culara yönelirler. Uç tarikatlara yönelirler. Böyle marjinal gruplara yönelirler. Çünkü vicdanen içinde büyüdükleri kültürün onlar üzerindeki birikimini tam olarak atmaları kolay değildir. İkinci aşama bu dinden tamamen çıkmak. Deist olur, ateist olur, başka bir şey olur. İşte Martin Luther o ikinci aşamayı getirmiş ve bu zemini sağlamlaştırmıştır. Yani onun öğretilerini tam olarak bir gün belki paylaşırım burada. Okursanız hiç de hoşgörülü, anlayışlı, yenilikçi olmadığını görürsünüz yani. Hiç acıma yoktur içinde. Hiç vicdan yoktur. İşçinin, köylünün, fakirin yanında durmak diye bir şey yoktur. Devletin ve güçlünün yanında durmak vardır. Öldürmek vardır. Ama Almanlar çok sever. Yani Almanların sevmesi de normal çünkü Martin Luther Almanca'nın ilk yazılı eserlerini veren kişidir. Almanca dil bilgisi kurallarını bugün büyük ölçüde oturtmuş olan kişidir yani. O yüzden Almanlar için önemlidir. Bir de şey der. Çalışmak ibadettir sözünü çıkaran da o. Bu çalışmak ibadettir. Sözü de zenginlerin, patronların işine yarayan bir şey. İşçisin sen. Çalış. Çalışmak ibadettir. Ha. Kazanan patron, sen çalışıyorsun, çalışmak ibadet. Marksist değilim ama Marksist açıdan baktığımızda Martin Luther tam bir kapitalizm hizmetçisi. Tam, tam. Avrupa'daki bugün eşitlik ve adaletin insan haklarının var olmasının en önemli nedeni Martin Luther şu, bu, değil. Rönesans'ın bilim adamları evet, sanatçıları evet ama bunların da üstünde İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım. İkinci Dünya Savaşı o kadar büyük bir yıkım getirdi ki insanların evlerine, köylerine girdi. Birinci Dünya Savaşı böyle değildi. Birinci Dünya Savaşı büyük ölçüde askerler arasında olan bir savaştı. Çok azdır sivil kayıp. Ama İkinci Dünya Savaşı tamamen etnik temizlik üzerine kurulmuş çılgınca bir savaş. 50-60 milyon insandan bahsediyoruz. Dile kolay. Bu yıkımı bu vahşeti gören Avrupalılar tamam dediler artık. Yasalar kişilerin üstünde değil. Devletlerin de üstünde olmalı. Bugün Avrupa'da hak, hukuk, adalet varsa bu ne acıdır ki 2. Dünya Savaşı'na borçlu olunan bir şey. İsmet'in önü biz 2. Dünya Savaşı'na girmeyelim diye çok uğraştı. Çok uğraştı ve iyi ki de girmedik çünkü gerçekten artık altından kalkamazdık bunu. 50-60 milyon kişinin öldüğü bir savaştan biz 12-13 milyonluk nüfusumuz da yok yani artık altından kalkamazdık. Bir de derler ya işte İnönü zamanında çok fakirdi ülke şöyleydi böyleydi. Arkadaşım İnönü zamanında Avrupa'da insanlar insan yiyordu insan. Açlıktan. Ölmüş kişileri yiyorlardı. Çocuklarını yiyorlardı. Bütün dünya bertaraf olmuş, alt üst olmuş, ticaret yapabileceğin hiçbir ülke yok ve sen seni savaşa sokmayan, her şeye rağmen bir ülkeyi bir arada tutmayı başarabilen bir adama bugün saygısızlık ediyorsan insan vicdansız olmasın, insandan kör olmasın derim ben. Neyse siyaset değil aslında bu bir tarihtir ama maalesef Yakın tarihim siyasi tarih gibi algılanıyor artık. O yüzden pek konuşmak istemiyorum bu konuda. Ama bir ara şey yapalım istiyorum. Martin Luther'e benzettiğim bir kişi daha var benim Müslüman tayfada. Alija Muhammed ve Malcolm X. Bu ikisi de Martin Luther'dan pek farklı sayılmazlar, daha beterler hatta. Çok enteresan ilişkileri var. Özellikle Alija Muhammed'in çok magazinsel bir hayatı var. Malcolm X'in de ilginç bir dini inancı var diyeyim. Yani İslam desen İslam değil. Enteresan bir inancı var. Onun kitaplarını okumuştum ben. Bu konu üzerine de konuşmak isterim bir ara. Eğer isterseniz. Dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Instagram'dan takip unutmayın. Sabit yoruma bırakıyorum. Hem linki hem ismini hem de video açıklamasına bırakıyorum. Denizin Otesi'nde diye aratırsanız birleşik ve küçük olarak Instagram'da ya da denizin ötesindeki sesler diye aratırsanız herhalde çıkarım karşınıza. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.